Économie écologie.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 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, Paris'te devam eden iklim zirvesi, e, bütün Açık Radyo'daki sözel programlar e, neredeyse hemen hepsi e, Paris'teki iklim zirvesinden bahsediyor. Biz de geçen haftaki programımızda geçen haftanın genel değerlendirmesini e, Marmara Üniversitesi'nden e, Semra Cerit ile değerlendirmiştik. Bu haftada bizim ekonomi ekolojinin programcılarından Mahir Ilgaz Paris'te şu anda kendisi müzakereleri takip ediyor. Birazdan ona bağlanıp oradaki gelişmeleri öğreneceğiz. Şimdi kabaca söyleyecek olursak gelecek dönemin yeni dönemin küresel iklim rejimini belirleyecek yeni bir anlaşma için Paris'te Birleşmiş Milletler Iklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın ikinci haftasındayız ee, ve Cumartesi günü e, bir e, çok büyük bir aksilik çıkmazsa e, yeni bir anlaşma e, görebilecek miyiz? ya yani muhtemelen göreceğiz ama o anlaşmanın e, herkesi, bütün kesimleri tatmin edecek bir içeriye ulaşacak mı? E, bunu hep birlikte e, göreceğiz. Geçen hafta aşağı yukarı 45-50 sayfalık bir Taslak metin e, çıkmıştı yeni anlaşmanın e, ana hatlarını e, ortaya koyan e, dün itibariyle bu e, işte yoğun müzakereler sonucu 29 sayfaya indirilmiş bir draft metin çıktı ve bütün mesele yine aslında zenginle yoksulun gelişmiş ülkelerle gelişmekte olanların çekişmesine sahne olan bir iklim zirvesi görüyoruz ve işte bu taslak metinde de kabul edilebilir küresel sıcaklık artış hedefi iki derecede mi sınırlandırılsın bir buçuk derecede mi sınırlandırılsın yoğun görüşmelerde bu tartışmalar yapıldı şimdi mahir hattımızda e, Mahir'den e, bu ikinci haftanın önemli gelişmelerini dinleyeceğiz. Mahir günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyi gayet iyi. E, aslında bu iklim zirvelerine katılanlara önce ruh halini sormak gerekiyor. Çünkü <gülüyor> önce bu iklim iklim zirvelerine gidenler büyük bir e, böyle ümitle, heyecanla gidiyorlar ama sonlara doğru bir ümitsizlik, e, kaygı, endişe üzüntü hali e, sarıyor iklim ha, zirvelerine doğru, gidenlere ya. evet e, sende de var mı böyle bir e, ruh ben hali? Ben de neden olmadığını da söyleyeyim ufak bir açıklama yapayım Hı -hı. E, ben e, toplantının yapıldığı Le Bourget e, bu konferans merkezinde e, toplantı merkezinde değilim e, Hı -hı. akrette değilim oraya içeride diğer arkadaşlar takip ediyor Hı -hı. Ben dışarıdayım ve benim Bulunduğum yer genelde Dışarıda iklim aktivistlerinin Eylem yaptığı yer En güzel olarak. yerdesin ya sen yani Evet büyük <gülüyor> eylem hazırlıklarının gerçekleştirdiği yerler oluyor Dolayısıyla buralarda dolaşınca insan Pek o düşmüyor <gülüyor> Aksine daha bir umut doluyor Belki şey, müzakere salonuna Ben de sıklıkla girsem e Aynı cansız Ruhaline, evet, e Sahip olabilirdim e Evet e ama dediğim gibi yani şu anda e, henüz e, görüşmeler devam ediyor. Dışarıda epey hummalı çalışmalar var. Bunlarla ilgili de bilgi verim Tamam. Peki şimdi e, dediğim gibi geçen hafta sonuna girdiğimizde e, işte elimizde aşağı yukarı böyle bir 45 sayfalık falan bir e, taslak metin vardı. Şimdi o sadeleştirildi. 29 sayfaya e, indirildi dün itibariyle draft metin orada tamam. bu iki dereceyle mi sınırlansın bir buçuk dereceyle mi sınırlansın e, küresel iklim değişimi e, küresel ısınma e, kabul edilebilir seviye orada üç tane opsiyondan bahsediliyor. E, yani bu senin takip ettiğin kadarıyla içerideki arkadaşlardan aldığım bilgiler doğrultusunda e, müzakerelerin en e, ne diyelim en tartışmalı en kıran kırana olan kısmı herhalde bu derece meselesiydi. Bunun dışında başka hangi konular öne çıktı? Evet. E, şeyi söyleyeyim. Önce e, taslak metin, bugün önümüzde olan 29 sayfalık taslak hı hı. metin e, yaklaşık e, mevcut halinin dörtte e, üçüne belki üçte ikisine kadar da e, kırpılacak. Onu da söylemek gerekir. Evet. Çünkü ee, geçtiğimiz hafta e, Metin'de e, farklı seçenekler parantezler içinde e, verilmişti. Hı hı. Yani Metin e, açıkçası epey e, sıkıcı bir e, iş sözleşmesi gibi hazırlanmıştı. İşte hı hı. böyle e, üzerinde müzakere edilen şeyler hep o parantezler içinde verilmişti. Şimdi bu yeni e, halinde o parantezli hali epey tepki topladı. Bu yeni halinde e, onların yerine çoğu zaman e, şeyler seçenekler, opsiyonlar, evet, evet, evet yerleştirildi. Hı -hı. E, ama e, şunu da söylemek gerekir, e, Metnin bu hali de yine e, sivil toplum tarafından özellikle ciddi etki aldı. çünkü e, sivil toplumun katkısı e, çok çok az bu medeneye. Evet. Daha doğrusu e, sivil toplumun görüşlerine fazla başvurulmuyor. İşte katkı sunulursa hep bunlar dolaylı yollardan. Hı -hı. E, 5.000'den en fazla etkilenen ülkelerle yapılan e, işbirlikleri üzerinden e, vesaire iletiliyor. Evet. E, ben işin e, hukuki detay kısmına fazla girmeyeyim çünkü evet. benden önce bağlanan arkadaşlar ve benden sonra bağlanacak arkadaşların çoğu akrepte ve onlar e, hı hı. çok daha geniş bilgi verebilir metin üzerine. Ama birkaç, e, senin de söylediğin gibi birkaç e, temel nokta var taslak metinde onların üzerinden gitmek gerekir. Bunlardan bir tanesi 2 e, derece ve 1,5 derece meselesi. Hı hı. Bu aslında e, geçtiğimiz hafta e, başında müzakereler başladığında, hatta 10 gün olmuş ya, 10 <gülüyor> <gülüyor> gün önce müzakereler başladığında e, epey e, iyi bir sürpriz olarak gelmişti. Çünkü 1,5 derece e, çok... E, Konuşulan bir hedef değildi. yani değildi, evet. Evet, bir buçuk dereceye sınırlanması, bir buçuk derecelik küresel ısınmaya e, sınırlanması e, genelde bir e, temenni olarak dile getiriliyordu. Ama e, bu konuda bir buçuk derece hedeflinip de atılması fazla gündeme gelmiyordu. iki derece hep e, konuşuluyordu. Hı hı. Dolayısıyla bunun metne girmesi e, epey olumlu bir gelişmeydi. Doğru, evet. Ee, ama geçen hafta kapandıktan sonra yani e, bu işin teknik kısmıyla ilgilenen e, bürokratlar, teknokratların e, görüşme roundu e, kapandıktan sonra ve iş e, bakanlara kaldıktan sonra e, bu adımdan bu hileten daha doğrusu geri adım atılmaya başlandığını hmm. gördük. Hmm. Ee, yani işte ya zipte dinlenmeye başlandı veya sulandırılmaya. Hmm. Mevcut haliyle iki maddesi e, taslak metnin ikinci maddesi e, üç opsiyon veriyor. Senin de gibi bir evet. tanesi. Birinci opsiyon e, sanayi önce sanayi devrimi öncesi e, evet. seviyelerin e, iki derece üstünde. Yani bizim alışık olduğumuz e, uzun süredir. E, Gördüğümüz 2 derece hedefini veriyor hı hı. İkinci opsiyon yine aslında 2 derece hedefini veriyor Ama işte hani mümkün mertebe bunun altında bir yerlerde de kalmaya çalışalım gibi bir arayolu opsiyon Üçüncü opsiyon sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece altında sıcak hedefleniyor Bu evet. şeklinde bu tabi daha önce sık gündeme geldi ama çok kısa söyleyeyim 2 derece ile 1,5 derece arasındaki fark ne diyecek olursa dinleyenler evet. şöyle açıklayalım 1,5 derecelik bir küresel ısınmada bugün dünya üzerinde mevcut birçok ada devlet artık yaşanmaz hale gelecek. Evet. Yani böyle bir etkisi var. Yani bu hani yarım derecelik bir ısınma üzerinden tartışma değil, insanların doğrudan yaşamları üzerinden yapılan bir müzakere ya yani kanlı bir pazarlık bu. Onu söyleyelim. Evet. Evet. Ee, şimdi sivil toplumun bir buçuk derece konusunda çok yoğun bir baskısı var. Ee, dün 350 ok bir kampanya başlattı uluslararası kampanya. İmza kampanyası Hı -hı. bekleyecek bir ömrümüz daha yok e, diye geçiyor Türkçe çevirisiyle evet. e, ve işte e, Paris'te dolaşmaya başlayan taslak metinin e, bir derece sınırlamasını görüyoruz. E, Desteklenmesine yönelik bir e, kampanya her şeyden önce hı hı. E, içeride dışarıda e, çalışmalar sürüyor Metne geri dönecek olursak taslak hı hı. metne geri dönecek olursak ikinci e, temel meselelerden bir, bir ikincisi de tarihti hı hı. Yani evet. e, bu gerekli enerji dönüşümün fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere Yenilenebilir enerjilere gerekli dönüşümün adil bir şekilde gerçekleştirilmesi için verilen tarihti Burada da bizim e, uzun yıllardır e, görüşmelerden e, özellikle son yıllarda aşina olduğumuz bir tarih 2050'ydi. Evet. E, 2050 yılı itibariyle yapılacak bir dönüşümdü. E, ama 2050 yılının e, epey yaklaşmasından mı artık veya başka <gülüyor> sebeplerden bilinmez. E, geçtiğimiz hafta 2050 yılı hedefinin e, sulandırılmaya başlandığını gördük. İşte 2060 ile hmm. 2080 arasında hmm. denildi önce. İşte yüzyıl sonuna kadar falan denildi. Evet. Ee, bir ikinci mücadele burada sivil toplumun yürüttüğü de bu taslak metin üzerinde 2050 hedefinin net bir şekilde orada e, kalması Taslak metinde 2050 görüyoruz orada değil mi? Opsiyon evet, olarak ops oluyor şu hmm. anda Hı -hı -hı. Her şey opsiyonlu ee, opsiyon, evet. ee, var ee, bir tanesi 2050 hedefini veriyor İkincisi e, uzun vadeli işte emisyon azaltma falan gibi gayet belirsiz hmm. ee, Ucu açık Belli olmayan Evet ucu açık bir e, hedef de denmez ona e, bir ifade evet. kullanılıyor. Evet yani gönüllerden geçen yani bizim değil de e, <gülüyor> <gülüyor> müzakere edenlerin gönlünden geçen aslında ifade yani değil işte mi? Yani müzakere edenlerin tabii e, ada devletleri ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerin e, koalisyonu e, 2050 hedefini hatta daha da öncesini e, bunları aşamalı hedefleri e, epek. Hummalı bir şekilde savunuyorlar ama e, yani işte birçok büyük devlet e, bu konuda e, tabiri caizse kıvırmaya daha yatkın diyebiliriz. Evet peki i̇şte şimdi bu, bir de e, pardon. Kampanyada ha. bununla ilgili de son bir şey söyleyeyim o, orada da e, bir gönderme var. E, yani işte gerekli enerji dönüşümünü önümüzdeki asır içinde e, gerçekleştirmeyi önerdiğinden neden vuruluyor taslak metinde. Bu fazlasıyla uzun vadeli ve e, güçlü bir sinyal göndermek için, iyi bir başlangıç için e, oldukça belirsiz deniliyor. Fosil yakıtlardan en geç 2050'de tümüyle e, vazgeçmeliyiz e, şartı da yine dün başlatılan kampanyada var. 350'nin başlattığı kampanya. Evet, 350'nin evet. Evet, başlattığı kampanya. Bir üçüncü noktaya e, değineyim. E, ondan sonra taslak metinle ilgili belki konuşmayı bir kenara bırakabilirim. Evet. E, o da e, ülkelerin... Emisyon azaltım taahhütlerini e, Ulusal emisyon azaltım taahhütlerini Hı -hı. Gözden geçirme süresiyle ilgili Hı -hı. E, Bu da aslında e, ilk bakışta epey olumlu bir e, girişim Çünkü hani e, doğru düzgün bir izleme mekanizması şu anda e, yok evet. Bu taahhütlerle ilgili Yani hani ülkeler ben bu kadar emisyon azaltımı yapacağım diyor e, Serakaz emisyon azaltımı yapacağım diyor Ama e, kendi beyanına kalıyor her şey Ve kendi e, eylemlerine kalıyor her şey ee, burada denilen getirmek istenmek şöyle bir şey var mekanizma var beş yılda bir e, bu ülkelerin yapmış olduğu taahhütler gözden geçirilsin eğer hmm. az yaptıysa e, o konuda e, tekrar gündeme gelsin e, bunu düzeltmesi istensin vesaire eğer e, Hedefi tutturup da açtıysa o zaman daha fazlasını yapabilir ona göre güncellensin hı hı. Ee, şeklinde bir mantığı var aslında bu girişimin. Ee, ama bunun da ne zaman başlayacağı önemli ee, eğer bu 2023-2024'e başlaması kalırsa e, bu gözden geçirme sürecinin o zaman fazla bir anlamı olmayacak. Bu şu demek bir anlamda önümüzdeki 10 yılı e, tamamen e, ülkelerin kendi İnisiyatifine bırakmış olacağız ee, Burada da istenen e, bir an önce başlaması 2018'de başlaması Belki 2020'deki e, Görüşmelerde COP26'da e, ikinci e, taahhütlerin e, Bununla ilgili verilmesi 5 yıllık Gözden geçirmeden sonra e, Böyle e, bir e, Çaba da var Bu da üçüncü önemli nokta taslak metin Başka bir sürü tabi e, taslak metinde Detay var i̇şte, finansmanla ilgili Evet e, karbon piyasalarıyla ilgili piyasaları ile karbon piyasıyla ilgili ama onlara e, sanıyorum e, içeride akrepte <gülüyor> programcılarımızın değinmesi daha doğru olur olur desin peki peki e, şimdi içerideki durum e, şey genel hatlarıyla böyle peki dışarıda ne oluyor senin esas bu e, işte dünyanın pek çok farklı yerinden gelen e, aktivistlerle bir arada geçirdiğin sürede neler oluyor e, biraz istersen onlara değinelim tabi e, yani dinleyiciler de hatırlayacaktır e, Paris'teki iklim zirvesi Epey talihsiz bir dönemde başladı Maalesef evet Paris'te e, saldırılar e, olmuştu Hala şehrin birçok yerinde işte e, Anma için e, belirlenmiş alanlar e, Yakılan mumlar Çiçekler vesaire Öyle bir ruh hali var Ve bunun üzerine de Fransa hükümeti Bir olağanüstü hal ilan etmişti bu olağanüstü hal durumu hala devam ediyor hı hı. Ee, ancak bu olağanüstü hal e, terörle mücadeledeki etkisi bilinmez ama buradaki sivil toplumun iklim değişikliği e, müzakere sürecine etkisini kısıtlayıcı çok ciddi bir etkisi var bunun e, birinci örneğini 29 Kasım'da Paris'te yapılması e, planlanan e, aylardır e, bir yıl yakın bir süredir planlanan Yürüyüşün yasaklanması ve işte ancak e, sembolik başka eylemler yaparak e, onun gerçekleştirilebilmesi şeklinde e, görmüştük. Böyle tezahür etmişti. Evet. E, onun dışında her türlü ufak eylemi e, sivil toplumun e, maalesef e, engelleniyor. Dün bir örnek vereyim. E, dün e, Lur Müzesi meşhur dünyaca. Lur Müzesi e, en büyük sponsorlarından bir tanesi e, petrol şirketi, fosil şirketi Total. Tövbe. Total sponsorundan vazgeçmesine yönelik bir e, aktivistler eylem gerçekleştirdiler. 10 e, aktivist tutuklandı. Hmm. E, yani eylemlerini gayet e, parlak bir şekilde gerçekleştirebildiler ama ciddi bir planlama sürecinden sonra e, yapabildiler bunu. Şimdi ise e, sivil toplum içeride müzakerelerden sonra e, son sözü müzakerecilere bırakmak istemiyor. Bu e, Kopenhag'da 2009 yılındaki iklim zirvesinin en kötü sonuçlarından bir tanesi bu olmuştu ee, orada da e, son 2 gün 3 gün e, sivil toplum müzakere alanından dışarı atılmıştı kapalı kapılar ardında her şey yapılmıştı iş bittiğinde elimizde sıfıra sıfır elde var sıfırla kalmıştık ve iklim aktivistlerinin yapacak hiçbir şey olmamıştı. Büyük bir e, hayal kırıklığıyla, moral bozukluğuyla e, herkes ülkesine dönmüştü. Hmm. Bu sefer e, bu yaşanmak istemiyor. Paris'ten anlaşma büyük ihtimalle çıkacak beklenti bu ama büyük ihtimalle zayıf bir anlaşma olacağını da biliyoruz. Yani iklim krizini çözmek için yeterli bir anlaşma olmayacağını da e, hmm. büyük ihtimalle biliyoruz. Baskıyı artırmak ve son söz bizim demek için e, 12 Aralık'ta e, bir eylem gerçekleştirilecek Paris'te. Hmm. Bu peki yani izinli bir eylem değil herhalde. Bu, o işin o kısmı biraz karışık. <gülüyor> Paris'teki hükümet size bir stadyum verelim dedi önce. Hmm. O stadyumda yapın dedi. Daha sonra verilmek istenen stadyum değişti. Veya işte başka hmm. bir yere alınsın denildi. Veya tamamen iptal edilsin. Ama seviye toplumun büyük bölümü buradaki... ...bizi öyle kafese sokup da hani eylem yaptırmak uygun değil... ...biz bunu reddediyoruz dediler... Hmm. E, ...haklı bir şekilde... Hmm. E, ...dolayısıyla e, dışarıda yapılacak... E, ...yeri şu anda gizli tutuluyor... Hmm. E, ...ama e, yakında açıklanacak... ...ama bununla ilgili... ...bir e, deklarasyon yayınlandı... E, ...iklim meselesinde önde gelen... E, ...ön saflardaki toplulukların temsilcileri... ...ve işte çeşitli entelektüellerin altında imzası olan bir deklarasyon yayınlandı... E, ve bu deklarasyonda da e, temel e, vurgu yapılan şey saygı hmm. e, Deniliyor ki bu e, mesele aslında fizik kurallarına saygı göstermekle e, ilgili Bilim insanları bize yıllardır e, iklim krizinde sınırların ne olduğunu söylüyorlar e, Bu sınırlara saygı göstermek zorundayız Bu kırmızı çizgilere saygı göstermek zorundayız diyorlar i̇şte Geçtiğimiz 10 yılda New Orleans'ta olanlardan e, Geçen hafta Chennai'ye olanlara kadar Sellere evet. insanların evet. yaşamını yitirmesine kadar ee, dünyada ciddi bir e, iklim adaletsizliği söz konusu ee, Biz her şeyden önce bu yaşamını yitirenlere de saygı göstermek zorundayız Aynı zamanda e, iklim müzakerelerindeki kararsızlığın süre gelen e, basiretsizliğin Böyle diyebiliriz belki çevirirken e, Sebep olacağı önümüzdeki yıllardaki ölümlere de e, saygı göstermeliyiz Bugün bizimle yürüyen halkların e, birçoğu e, ada devletlerinden gelenler örneğin e, Yerlerinden yurtlarından olacağız onlara da saygı göstermeliyiz diyorlar. Onların ayaklarına da çiçekler koyacağız bu 12 Aralık'ta diyorlar. Hı hı. E, ve her şeyden önce birbirimize saygı göstermekle ilgili e, diyorlar. E, ve şunu söylüyorlar biz e, dünya üzerindeki en zengin en büyük şirketlerin e, saygıdan e, hiçbir şekilde payını almadığını biliyoruz. E, en basit gerçeğe bile saygı göstermiyorlar e, denilmiş. Evet. Evet. Ve işte burada ExxonMobil'in yaptıklarına bir referans hmm. olarak şöyle söyleniyor. İklim değişikliğinin sonuçlarına saygı göstermemiş. Bununla ilgili yalan söylendi ta 30 sene öncesinden. Evet. Hala daha fazla karbon aramak için milyarlarca dolar ayrıldığından bahsediliyor. Ve bunlar aslında kural dışı, kanun dışı davranan, eşkıyalık yapanlar bu şirketlerde deniliyor. Biz değiliz, biz sadece basit vatandaşlarız. Ve biz e, bilim insanlarının çizmiş olduğu kırmızı çizgilere iktidarda olanların saygı göstermesini istiyoruz. Bunun için e, harekete geçiyoruz. E, bunu talep ediyoruz. Evet. İşte imzacılar <gülüyor> arasında, bir takımın Naomi Klein, Vandana Shiva, Lidia Rebecca Susan Itici, Geneviève Azam. Thomas Kutru, ıı, Tadjomiler vesaire epey sayıda ıı, hem ıı, entelektüel hem de ıı, ön saflarda iklim değişikliğine karşı mücadele evet. haklarının temsilcileri İklim hareketinin var. önde gelen isimleri Aslında bununla evet. ilgili bir de e, bu taslak metinin içine bir ifade e, konması istendi ama bazı ülkeler tarafından bu reddedildi değil mi? Yani bir işte insan hakları adalet e, meselesiyle ilgili ama e, ee, işte Norveç gibi e, yani ülkelerin evet, bu, değil Hı -hı. O da yine e, Biraz gümbürtüye giden maddelerden Bir tanesi Hı -hı. oldu Yani iklim değişikliğin meselesinin insan hakları e, kapsamında ile ilgili epey o da ilginç bir maddeydi Evet e, Şu andaki taslak metinde Onu da epey e, Sulandırılmış Hı -hı. Bir şekilde Yer aldığını görüyoruz Bu arada sivil topluma e, geri dönecek olursak evet. e, Bu 12 Aralık'taki e, e, Eylemden sonrasında ee, da Bitmiş bir şey yok yani bu çık, anlaşma çıksın veya çıkmasın sonuçlarının iklim krizini çözmeye yeterli olmayacağı bilindiği anlaşıldığı için Mayıs'ta e, dünyanın en büyük karbon bombalarını harekete geçirmeyen ülkeler geçirmeye hazırlanan ülkelerde yani işte en büyük fosil yakıt projelerinden bahsediliyor karbon bombasıyla hı hı. E, Büyük eylemlilikler düzenleniyor bunlar arasında Türkiye'de var onu da hı. söyleyelim Hmm. Şu ana kadar seçilmiş sekiz bölge var ve aralarında Türkiye de var. Hmm. Türkiye de çünkü iklim değişikliğinden e, hızla en büyük sorunlarından bir tanesi haline gelmeye başladı bu kömür yatırımlarıyla özellikle. Evet. E, ve bugün e, yine saat 11:30'da e, buranın saatiyle, Türkiye saatiyle hmm. 12:30'da bir basın toplantısı yapılacak bu hmm. burçede hmm. e, ve orada bu Mayıs'taki eylemliklerde e, tanıtılacak. E, Türkiye adına da Ekoloji Kolektifinden Ayşem Erdoğan konuşacak. Peki. Mahir çok teşekkür ediyoruz artık önümüzdeki programlarda Paris'teki izlenimlerini yine e, paylaşma fırsatı e, buluruz e, sana orada kolaylıklar e, diliyoruz <gülüyor> inşallah e, cumartesi günü de e, yani bütün her kesimi tatmin edecek kadar iyi bir anlaşma çıkmasa bile en azından hedeflere e, yakın bir anlaşma çıkmasını e, dileyelim. Ve sana da kolaylıklar yani, dileyelim. Soptum dediği gibi aslında e, aradığımız liderler biziz. E, dolayısıyla Paris'ten anlaşma çıksın çıkmasın dışarıda bu sefer umut var. E, evet. bir şekilde bu dönüşüm gerçekleştirilecek. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Mahir. Programımızın bu haftada sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.